Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Funda ve Ersin Kıratlı'ya teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler denle sunan Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programda zeybekler var. Bu sebeple listede yer alan türkülerin yarısı sözlü, yarısı sözsüz yani enstrümantal. Bu çok tercih ettiğim bir yol değil aslında yani sözsüz eserlere yoğun olarak yer vermek. Ama Zeybekler söz konusu olduğunda bu türün en karakteristik özelliklerini sergileyen sözsüz eserlere nispeten daha çok yer vermek gerekiyor. Ki Zeybekler birçok açıdan önemde arz ediyor. Bununla ilgili birkaç şey paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Yani Zeybeklerin neden önemi arz ile ilgili. Ama önce ilk türküyü dinleyelim istiyorum. Mehmet Evren Hacıoğlu'nun Kışlar Lal Oldu isimli albümünden Aydın Yöresi'ne ait bir Zeybek dinleyeceğiz. Koca Arap ismini taşıyor. Hüseyin Doğan, A. Eğri Boyun, M. Gökbel'den Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. E, soyadlarını söylediğim kaynak kişilerin isimlerini ne yazık ki göremedim TRT repertuarında. Şimdi Mehmet Evren Hacıoğlu'ndan dinliyoruz Koca Arap Zeybeği. Dinlediğimiz bu zeybeğin ardından birkaç şey paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle ki sık sık halk müziği ile ilgili ve hatta genelde halk sanatlarının başka kollarıyla ilgili söylene gelen bir tespit var. O da sözlü kültür çalışmalarının bazı verilerine dayanan, kimileri bu tespiti yaparken bunu bilmese de bu sözlü kültür çalışmalarına dayanan bir tespit hiçbir icra birbirinin aynısı olmaz tespiti. Bu kanımca çok farklı algılanarak yorum adı altında yerli yersiz birçok atraksiyon yapıldı geçmiş yıllarda. Hala da yapılıyor zaman zaman. Yani bu tespitin doğru olduğuna katılmakla birlikte bir rezerv koymak istiyorum. Bu tespit doğru ama Zeybekler özelinde konuya baktığımızda farklı bir şey de çıkıyor karşımıza. Şöyle ki hafızanın zaafları ya da değişen ortamların yani müzik icra edilen ortamın e, farklı atmosferi nedeniyle değil de eserin ve türün kendi özelliğinden kaynaklanan bazı imkanlar da var. Örneğin zeybeklerin özellikle de ağır zeybeklerin büyük çoğunluğunda icracılar zeybek tavrının ve ezgilerin yapısını sağladığı imkanlar sayesinde Nüansları öyle bir kullanıyorlar ki eseri tanımamıza rağmen her icradan farklı bir keyif alabiliyoruz. Yani bu zeybekler her icrada farklı bir havaya bürünebiliyor. Ama bu tam da demin söylediğim gibi sözlü kültürden kaynaklanan hiçbir icranın birbirinin aynısı olmaması nedeniyle değil, kanımca zeybeklerin yapısıyla alakalı bir şey ve elbette ki müzisyenin maharetiyle. Alakalı Kanımca Koca Arap Zeybeği bunlardan birisi elbette bu Zeybeğin de e, mahirane icralarından bahsediyorum yoksa sıradan icraları değil e, Zeybekler mahir icracıların muhayilerlerindekini en rahat isar edebilecekleri türlerden biri ve hatta belki de bu türlerden en önemlisi bunun birçok teknik açıklaması yapılabilir zannediyorum e, örneğin tezene vuruşlarından. Ezgi yapılarından, uzun ölçülerin sağladığı velvele imkanından bahsedilebilir. Çünkü zeybek tavrının tezene vuruşlarını farklı kullanarak havayı değiştirebiliyorsunuz. Uzun ölçülerde velveleleri her icrada farklı biçimde kullanma şansınız daha yüksek diğer kırık hava türlerinden. Dolayısıyla ağır zeybeklerin her icrasından müzisyenin mahareti ölçüsünde farklı bir keyif alabiliyorsunuz. Bu zeybeklerin müzisyenlere sağladığı bir özgürlük alanı diye düşünüyorum ben, naçizane. Ee, teknik unsurlarla ilgili daha çok şey söylenebilir belki ama ben bu kadarıyla yetineyim. Zira genel tespitler yapmak nispeten kolay ama inceliğine girildiğinde benim gibi konunun sadece meraklısı olup her şeyi yarım yamalak bilen insanlar çokça hata yapabilirler. Ez cümle zeybeklerin birçok açıdan önemi var ama... Az önce söylediğim husus hem dinleyici hem de icracı bakımından Zeybeklerin en önemli özelliklerinden birini oluşturuyor diye düşünüyorum. Bunu da böylece sizlerle paylaşmış olayım. Anonsu daha da uzatmadan sıradaki türküye geçeceğiz şimdi. Yine Mehmet Evren Hacıoğlu'ndan bir türkü dinleyeceğiz. Bir Güzel'den Yadigardır Bu Sevda ismini taşıyan albümünden bir türkü dinleyeceğiz. Kırklareli keskin yöresine ait Bahri İlhan'dan alınan bir türkü bu. Türküde 13-4, 19-4, 15-4, 14-4, 12-4 ölçüler sürekli değişerek kullanılıyor. Diyebilirsiniz ki bunların hepsini 4-4 yazamaz mıydık? O ayrı bir tartışma konusu. Türkü düz kerem ayağında yani si bemoliki, mi bemol ve fadiyes arızaları taşıyor. Ama zaman zaman mi'ler bemol, si'ler, si bemol ikiler yani si bemol oluyor. Dolayısıyla ezgisel olarak da hususi bir yeri var bu türkünün. Şimdi Mehmet Evren Hacıoğlu'ndan dinliyoruz. Sunay'ı da Deli Gönül Sunay'ı. Sürmüyor programın başında bu hafta zeybekler olacak listede demiştim. Ama az önce bir kırık kale keskin türküsü dinledik. Neden bir kırık kale türküsü girmiş listeye diye düşünmüş olabilirsiniz ya da verilen söz neden tutulmuyor diye düşünmüş olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere Muğla ve Aydın merkezli zeybek bölgesinin etkisi yukarıda Kastamonu'ya Aşağıda Mersin'e, Anadolu'nun içlerine doğru ise Elazığa kadar uzanıyor. Bu da Zeybeklerin önemini gösteren başka bir husus. Ki bunu bazı kaynaklara atıf yaparak dile getirmiştim önceki yıllarda. Bu Kırıkkale türküsünün listeye sızmasının nedeni, Zeybek olmamakla ve Zeybek tavrıyla icra edilmemekle birlikte Zeybeklerle ortak bir hava taşıması. Bu türkünün Böyle bir hava taşımasının iki nedeni olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Eğer yanılmıyorsam bu iki neden makul gibi geliyor bana. Onlar da şu Kırıkkale bildiğiniz üzere Ankara'ya çok yakın ve Ankara'da Eferik Kurumu'nun bulunduğu ve Ege Öresi'ndeki gibi olmasa da Zeybek havalarının kimi ezgilerde etkisini gösterdiği bir bölge. Birinci etken sanırım bu. İkinci bir etken de Orta Anadolu'daki bazı ağır halayların havalarının zeybeklere benzeyebilmesi, daha doğrusu onlarla ortak bir hava taşıması. Bu dinlediğimiz türkü de zeybek tavrıyla icra edilmese de ve bir zeybek olmasa da zeybeklerle ortak bir hava taşıyor. O yüzden aldım listeye. Burada dikkat ederseniz özellikle zeybeklere benzeme ifadesini kullanmadım. Yani benzeme kelimesi yerine. Ortak bir hava taşıdığından bahsettim. Çünkü benzemek dediğimizde kim kime benziyor, ne, hangisi hangisine benziyor çok tartışma yaratabilir. Özellikle bundan kaçındım. Bunu da parantez belirtmiş olayım. Şimdi sırada bir Muğla Milas Zeybe'yi var. Dibekdere köyünden derlenmiş. Rast makamında bir Zeybek'miş bu. Cenk Güray ve Ali Fuat Aydın'ın birlikte çıkarttıkları öte isimli albümden Dinleteceğim sizlere bu Zeybe'yi. Cerit Osman Zeybe'yi olarak biliniyormuş ama Dert Osman zeybeyi olarak da isimlendirildiği vakiymiş. Şimdi Cenk Güray ve Ali Fuat Aydın'dan dinliyoruz. Cerit Osman Zeybe'yi. <Gülüyor> sonra bir bu arada ile cümleye başlıyorum ama yine aklıma bir şey geldi Zeybey'i dinlerken. Bu Cerit Osman Zeybey'nin Cerit aşiretiyle bir bağlantısı var mı diye açıkçası merak ettim. Bunu bir tarihçiye ya da bu konu kimin uzmanlık alanına giriyorsa ona sormak lazım. Demek ki Muğla, Milas yöresinde de Cerit aşiretinden birileri yerleşmiş. En azından bu türküden yola çıkarak Böyle bir şey düşünülebilir. Şimdi sırada Fikret dövcünün Efelerin Tezenesi isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Daha doğrusu bir Zeybek var. Manisa Soma yöresine ait. Ali Kavalcı'dan Nihat Kaya derlemiş. Zeybek La bemol, Mi bemol ve Fa diyez arızaları alıyor. Yani Hicaskar makamında. Ve 9-2'lik ölçüye sahip. Fikret Dövücü'den dinleyeceğimiz bu Zeybey'in ismi ise Ötme Bülbül Zeybey'i. Şimdi de bir Kütahya türküsü var sırada. Hisarlı Ahmet'ten yani Ahmet İnegöllü'den Yücel Paşmakçı derlemiş. Misket ayağında olan bir türkü bu. diyez ve fadiye arızalarını alıyor. Eviç makamına benzerlik gösteriyormuş. Bu Kütahya türküsü benim en sevdiğim türkülerden birisi. Ve İsmail Çakır'ın icrasıyla dinliyoruz. Havada duruna sesi gelir. Müzik Bildiğiniz üzere bazı türküler bazı icracılarla özdeşleşir. Yani sözleri, müziği o icracıya ait olmasa da sanki onun eseriymiş gibi düşünmeye başlarsınız. Az önce dinlediğimiz Kütahya türküsü de benim nazarımda Talip Özkan'ın ismiyle özdeşleşmiş türkülerden birisi. İsmail Çakır da özellikle bağlamanın tınısını Talip Özkan'ın icrasındaki tınıya çok yakın seçmiş ve Talip Özkan'ın icrasını hatırlatan bir icrayla türküyü çalıp söyleyerek üstada da bir selam göndermiş. Ben öyle anladım en azından. Bu vesileyle biz de Talip Özkan'ı bir kere daha anmış olalım. Zira hem Zeybekler konusunda hem halk müziğinin başka alanlarında çok büyük hizmetleri olmuş birisi. Hiç unutmamak ve ismini. Dillendirmek lazım. Bu da bir vesile oldu bizim için. Şimdi Fikret Dövücü'nün Efelerin Tezenesi isimli albümünden bir türkü daha dinleyeceğiz. Saadettin Doğan'dan Ali Fuat Aydın'ın derlediği bir Zeybek bu. Aydın yöresine ait. İsmi ise Yağmur Yağdı Zeybeği. İlk anonslarda sözü biraz uzatmışım, zamanımız daralıyor. O yüzden biraz hızlanmaya çalışacağım. İsmail Çakırdan iki türkü daha var listede. Bunlardan ilki Manisa yöresine ait. Haydar Bayçın'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Ölçüsü 9-8'lik, usulü ise 2-2-2-3. Ve İsmail Çakır'dan dinliyoruz. Kırmızı buğday ayrılmıyor sesinden. <gülüyor> Ayrılmış Ben Acıl ver elmas kerdan görürsün. Acıl ver Yol Üstüne İsmail Çakır'dan dinleyeceğimiz son türkü Afyon Karahisar yöresine ait Hidayet Çalbudak'tan Ahmet Yamacı derlemiş. Bu türkü de geçtiğimiz yıllarda çok meşhur olmuştu. Şu sıralar yine pek okunmuyor. İsmail Çakır'dan dinliyoruz. Karahisar Kalesi diğer adıyla Bayram türküsü. Müzik Kalesi yıkılır gelir Karahisar Kalesi yıkılır gelir Çal külü boyuna dökür gelir Dökün gelir Çal külü boyu gel allı gelin yayladan kesmeyim dini gadir mer gadan gadir mer. Verenin garlı bayramlaş. Şimdi sırada yine Cenk Güray ve Ali Fuat Aydın'dan dinleyeceğimiz eserler var. Bunlardan ilki onların birlikte çıkarttıkları Öte isimli albümden. Dinleyeceğimiz eser Midilli denmiş. Bu çeçen kızına benzeyen bir ezgi. Oldukça karmaşıkta bir seren camı varmış. Albüm kartonetinde bulabilirsiniz konuyla ilgili malumatı. Sadece oraya atıfta bulunarak daha ayrıntılı bir şey aktarmayacağım konuyla ilgili. Cenk Güray ve Ali Fuat Aydın'dan dinliyoruz. Takısilya Bu hafta Cenk Güray ve Ali Fuat Aydın'dan dinleyeceğimiz son türkü onların yine birlikte çıkarttıkları bir isimli albümden. Bu da bir Midilli eseriymiş ve Midilli de çokça bilinip yaygınca icra ediliyormuş. Yara Gotikos ismiyle albümde not edilen bu eser Mandamadiotikos olarak da bilinirmiş. Şimdi Cenk Güray ve Ali Fuat Aydın'dan dinliyoruz. Yara Gotikos Bu hafta programın sonuna ayırdığımız bölüm için iki türkü seçmiştim. Ama maalesef ilk anoslarda sözü biraz uzattığımdan bunlardan birisini çalabileceğim sizlere. Eskişehir Suresi'nden bir türkü bu. Cemal Kara Elmas'tan Muzaffer Sarısozen derlemiş. Osman Türen icra edecek. Bir TRT kaydı bu. Türkünün ismi Ne Bakarsın Kömür Gözlüm Kapıdan.